Yeme alışkanlıklarımız sadece alışkanlık. Vegan bir beslenme düzeninin kendinden kaynaklanan bir zorluğu yok. Sadece yeni alışkanlıklar edinmemiz gerekiyor ki, çoğumuzun hali hazırda sebze, meyve, tahıl, baklagil, yemiş ve tohum tükettiği düşünülürse, e, çok da büyük bir değişiklikten söz etmediğimiz ortada. Aslında yaşanan değişim, O hayvansal yiyeceklerin yerine ne koyacağımızdan ziyade artık neleri yemeyeceğimizle ilgili. Ve yeni vegan olmuş çoğu kişi vegan bir beslenme düzeni benimsemeseler asla tadamayacakları lezzetli ve besleyici çeşit çeşit yiyeceği görünce şaşırıyor. Peki vegan beslenenler beslenmeyle ilgili bilgileri nasıl ve nereden edinecekler? Bunun için bir sürü kaynak var. Bize göre Dr. Joel Fuhrman anlaşılır, güvenilir ve erişilebilir bir kaynak. Dr. Fuhrman da vegan ve aklınıza gelebilecek neredeyse tüm beslenme meseleleriyle ilgilenmiş bir tıp uzmanı. Bunun yanında kendi web sayfamızda, Beslenme ile ilgili bilgilerin yanı sıra kolay ve lezzetli bir sürü tarif içeriyor. Şöyle bir şehir efsanesi var. Hayvansal ürün tüketmeyi bırakırsanız, bir hippie komününde yaşamanız, tabii bulabilirseniz ve tüm yiyeceklerinizi bizzat yetiştirip hazırlamanız gerekecek. Bu üzerinde konuşmaya değmeyecek kadar saçma bir tevatür. Hemen şimdi vegan bir beslenme düzeni benimsemeye karar verirseniz iki saat içinde başarılı bir başlangıç yapmak için öğrenmeniz gereken her şeyi öğrenip yolunuza bakabilirsiniz. Masraf konusuna gelirsek meyve, sebze, baklagil, tahıl, yemiş ve tohumlardan oluşan bir beslenme düzeni et, süt ürünleri ve yumurta içeren bir beslenme düzeninden zaten daha ucuz. Vegan bir beslenme düzeni de her bakımdan çok daha ucuz olacaktır. İşlenmiş vegan yiyecekler kimi zaman pahalı olabilir ama bir paket soya köftesinin fiyatı aynı miktardaki etle olsa olsa aynıdır. Hatta çoğu zaman daha ucuzdur. Ve yukarıda da belirttiğimiz gibi ister vegan ister hayvansal ürün içerikli olsun işlenmiş yiyecekler pek de sağlıklı değildir. Organik sebze ve meyvelerin hayvansal yiyeceklerden daha pahalı olduğunu söyleyenler de olacaktır. Bu bazı durumlarda doğru olabilir ama organik bitkisel yiyecekler organik hayvansal yiyeceklerden daha pahalı değildir. Hatta çok daha ucuzdur ve kıyas yapmak için uygun ölçüt de budur. Son olarak bazı insanlar vegan beslenmenin tırnak içinde elitist, Olduğunu iddia ediyor. Bununla ne kastettiklerinden pek emin değiliz. Söylediğimiz gibi bitkisel yiyecekler içeren bir beslenme düzeni, hayvansal yiyecekler içeren bir beslenme düzeninden her zaman daha ucuzdur. Ve dünyanın dört bir yanındaki yoksul sayılabilecek pek çok insan, sadece veya büyük ölçüde bitkisel yiyecek içeren bir beslenme düzenine sahip vegan bir beslenme düzenini elitist olarak niteleyerek ne kastediyor olurlarsa olsunlar, biz de şunu söylüyoruz. En az bizim kadar yaşamanın kıymetini bilen, hissedebilir bir varlığı acıya ve ölüme maruz bırakmanın meşru gerekçesi olarak damak zevkini öne sürmekten daha elitist bir fikir olamaz. Devamı haftaya.